Kurban nedir? Kurban et midir? Eti için mi kesiyoruz? Ya Hazreti İsmail'in yerine diyet olarak kesilen bir, bir bir hadise büyük bir hadise. İnsan kurban etme geleneğinin değiştirilip yerine bir hoş veyahut da işte kurban olarak bilecek bir canlı eti yenen bir hayvanın kesilip etinin de fakir yukarıya dağıtılması. Bu bir diyet olayıdır. Kurban bayramında fazla kaza oluyor. 106 kişi miydi bu seneki? Üç günlük, dört günlük kurban dolayısıyla. Tabi herkes tatile çıkıyor. Bayram falan yok, tatildir. O dolayısıyla işte Evliya Allah'tan birine sormuşlar. Efendim bu bayram günlerinde çok fazla oluyor, bayramı içinde zehir ediyor falan. O da demiş ki tabi kurbanlar kaldı, kendiler gittiler. Kurban senin yerine diyet olarak kesiliyor. Kurbanı kesen adam. Ey Allah'ım! Kurban kesmek yok zaten. Kurban olmak var. Ey Allah, ben senin yoluna kurban olmak istiyorum. Ama sen bana emrettin ki sen kurban olma yerine birine kurban. bir canlı Bu Kurban olmak vardır. Zaten dilimizde de var. Ay sana kurban olayım diyoruz. Ay kurban olduğum Allah diyoruz. Bu Allah yoluna kurban olmanın, Allah yolunu azmetmenin, gayret etmenin neticesinde bizim yerimize fidye olarak, diyet olarak kestiğimiz, bedel olarak kestiğimiz bir hayran. Bunun manası önemlidir. Et önemli değildir. Havurma bayrağını değildir. Ama bu olay sen eğer o aşka, o şevkle, o Allah'a, o bağlılıkla kurban olmayı göze alacak kadar Allah aşkıyla yanılırsa Allah da diyor ki sana sak yok sen şimdi dur, bekle sen kurban etme kendini, ben sana işte kamikaza var Japonlarda Adam içinden çıkarmadığı zaman olayı, yani diyor kendini feda edecek. Bizde öyle bir şey yok. Yani şimdi onun yerine bunlar bulunmuş. Kefaret denilen bir şey var. Biz suçlarımızdan dolayı kefaret eder. Yemin et. Bozuldu yemin. Bozdun Yahut yapamadın tutamadın yeminini. Onun yerine diyor ki sana on fakiri giydir. Yahut on fakiri doyur. Yani on fakire birer günlük yiyeceğini ver. Yahut üç gün oruç tuttu. Üst üste. Üç gün oruç tutarsın Üst üste. O şeyinden af bilirsin. Allah affeder. Bu din bu bizde var ketkarek olayı. Japon'da yok. Çinto dininde yok. Ondan sonra şeyde yok. Hristiyanlıkta yok. Hristiyanlıkta ne? Papaza gidip diyor. Bir günah çıkarırsın. Suçu Allah'a karşı işleyeceksin. Özrü papazdan dileyeceksin. O da yanlış. Suç kime karşı işlendiyse özür ondan dilerdir. Allah'a karşı işlememez. Ben sana karşı bir suç işlesem, bir kusur işlesem senden özür dilerim. Allah'a karşı bir suç işlesem elbette ondan özür dilerim, ondan af dileyeceğim, ondan hak Yahut onun dediğini yapacağım. Ondan gelen emri yapacağım. Hak din Allah'ın dediklerini yapmaktır. Peygamberin gösterdiklerini yapmaktır. Başka bir şey değil mi?